Bismillah, Elhamdülillah, ve Vesselamu ala Resulillah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Evet sevgili kardeşler, ezan okununcaya kadar bildiğiniz bazı konularda, hatırlatmalarda bulunmaya çalışacağım. Bugün, Kur'an-ı Kerim'e göre aklın önemi ve nasıl kullanılması gerektiği, müminlerin akılla ilişkileri, aklını kullanmayanların Kur'an'a göre nasıl değerlendirildiği konularını işlemeye çalışacağım inşallah. Evet. Az sonra göreceğimiz gibi Kur'an-ı Kerim aklını kullanmayanları insan bir yerine bile koymazken hayvanların bile en aşağısı olduklarını vurgularken müminlerin mutlaka akıllarını kullanmaları kullanmayanların kafir oldukları ve üzerlerine pislik yağdığını ifade ederken öyle bir din anlayışına e, yer yer e, muhatap olmuş insanlar ki aklı eleştiren, suçlayan aklı kullanmamayı tavsiye eden e, dinin akılla değil de e, başka şekilde anlaşılması gerektiğini e, ilimle değil de e, kalbe doğan e, hislerle ilhamla dinin algılanması gerektiğini düşünen e, bir mirası da sahibiz. Evet, işte bu konuları e, Kur'an'dan yola çıkarak değerlendirelim inşallah. E, akıl ne demektir? Kelime anlamı aslında bağ, engel, mani, e, alı koymak, bir şeyi bağlamak anlamına geliyor. E, buradan yola çıkarak insanın şerlerden, cehennemden, kendisi için ciddi manada zarar verecek şeylerden engel olan, onu oralardan bağlayan, tutan şekilde değerlendirilmiş. Bilgi edinmeye yarayan bir güç, bu güçle elde edilen bilgi demek. Yine idrak ve muhakeme yeteneği, kavrayış, zeka gibi anlamlara geliyor. Ama esas akıl deyince insanın düşünme, bilme, davranışını belirleme, davranışlarını ve bildiklerini denetleme, yargılama, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, faydalıyı zararlıdan ayırabilme ile ilgili kabiliyeti yeteneği olarak aklı tanımlarız. Akıl yanlış olarak beynin bir faaliyeti gibi düşünülse de aslında gönlün kalbin bir faaliyetidir. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim aklı beyinle değil de kalple ilişkilendirir. Evet. Birazdan fırsat olursa bu konuya geçeceğim tekrar. Kur'an-ı Kerim'de akıl kelimesi tam 49 yerde e, ifade edilir. Bu e, 49 yerin hiçbir yerinde e, akıl kelimesi isim olarak geçmez. Hepsinde aklı kullanmak, akl etmek e, anlamında fiil şeklinde ifade edilir. Yani Kur'an'ın aklı kullanma olarak akıl kelimesini kullandığından yola çıkarak diyebiliriz ki kullanılmayan IQ olarak beyinde kalan istifade edilmeyen aklın Kur'an'a göre hiçbir değeri yoktur. Zeki imiş, akıl kabiliyeti fazlaymış, efendim potansiyel olarak ölçülen akıl yönüyle şu derecede bir durumdaymış Kur'an'a göre hiç önemli değildir. Önemli olan onu insanın kendi istifadesi için kullanmasıdır. Kullanılmayan gözün ne faydası var dediğimiz gibi aynı şekilde aklın da öyle. Tabi akıl nasıl kullanılması lazım? Onu birazdan ifade edeceğim. Evet. Ee, Tabi Akıl büyük bir nimet. Ee, hayvanlara e, sadece kendi ihtiyaçları kadar e, verilen ama esas akıl deyince insana ve iradeli varlıklara verildiğini bildiğimiz büyük bir nimet. Ee, o kadar ki aklı olmayanın dini de olmuyor. Din akıllılara gönderilmiş. Ve yine akıl yeterli şekilde gelişmediği durumda çocukların, büluğa ermeyen, akıl olmayan e, çocukların e, din açısından mükellefiyetleri söz konusu değil. E, aklı bulunmayan delilerin de aklılarının ermediği noktada sorumlulukları yok. Akılları ne kadar eriyorsa o kadar sorumlulukları var. Tabi ee, tabii büyük bir nimet ee, aklın değerini e, akılsızlara bakarak e, daha iyi anlayabiliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayet e, okuyayım. 49 ayetten birkaç tanesini. Estağfirullah ve meselullezina kefiru kemeselillezina yukubimali yesmau illa du'aen ve nida summ bik umyun fahum la ya'kilon. Bakara suresi 171. ayet. Evet. Hidayet çağrısına kulak vermeyen kafirlerin durumu sadece çobanın bağırıp çağırmasını işiten ama anlamını idrak etmeyen hayvanların durumu gibidir. Evet. Çünkü onlar sağırdır, dilsizdir ve akıllarını kullandırmaz, kullanmazlar. Evet. İşte akıllarını kullanmayan e, kimseler hem sağıra e, hem köre e, hem dilsize benzetilmiş. Aynı zamanda çobanların ne dediğini bilmeyen sadece ses olarak bir şeyler işiten hayvanlara e, benzer olarak sunulmuş. Yine Enfal suresi 22. ayette Estağfirullah inne şerrat indallahi sumul bikmullezine la Yeryüzünde debelenen hayvanların en şerlisi aklını kullanmayan kör ve sağır durumunda olan insanlardır. Tabi kör sağır tabiri burada normal kafa gözünün kafadaki kulağın e, kör ve sağır olması değil e, görülmesi gereken hakkı görmeyen duyulması gereken hakkı duymak istemeyen e, manevi körler, manevi sağırlar ile alakalıdır ki aklını kullanmayan zaten akla bağlı gözünü de kulağını da kullanmamış olur. İşte aklını kullanmayan bu insanlar hayvanların en şerlisi olarak zikredilmiş Kur'an'da. Evet, yine Mülk suresinde e, cehenneme giden insanların şöyle bir e, pişmanlığı söz konusu edilir. Levkünna nesma'u naqilu ma künna fi asabi sair. Eğer biz vahya kulak verseydik, onu işitse dinleseydik. Ve aklımızı çalıştırsaydık, aklımızı kullansaydık, biz bu seirde, cehennemde olmazdık. Keşke işitseydik, dinleseydik. Keşke aklımızı kullansaydık. Derler. Tabi o pişmanlık fayda etmeyen bir pişmanlıktır. Evet. Akıl bu kadar önemli olduğu halde tahrif edilen dinlerde ve tahrif edilen dinimizin bazı kollarında, dinimizin tahrif edilen kollarında, yani din tahrif edilmiş değil ama, kimileri açısından maalesef tahrif edilmek durumundadır. Onlar, iman akıldan uzaktır. İman akılla, iman bağdaşmaz. Dine girmek ve anlamak için aklı kapıda bırakmak, öyle gelmek gerekir. Mümin olmak için aklı bir kenara bırakıp sadece kalpten yararlanmak icap eder şeklinde anlayışlarını ya da anlayışsızlıklarını sergileyebiliyorlar. Hristiyanlık böyle tahrif edildi. Yani bir kimse papaza bazı sorular sorduğunda akılla ilgili ise ve e, Hristiyanlık o konuda e, aklın e, yönlendirdiği şekilde cevap vermiyorsa ki çoğu konuda öyle olmuş. E, kilisenin kapısında aklını niye koyup içeriye öyle girmedin? Dinle, imanla akıl bağdaşmaz e, derler. Çünkü en basitinden dinle Tanrı hem üçtür hem birdir gibi daha dinin temel konusunda aklın kavramadığı, akılla izah edilemeyecek, aklın akıllı bir insanın kabullenemeyeceği bir öğretiyle işe başlamışlar. Birse üç değildir, üçse bir değildir. Üçle birin eşit olmadığını çocuk bile idrak eder. Tanrı'ya hem üç diyeceksiniz, hem bir diyeceksiniz. Ee, yani bunu aklın kabul etmesi mümkün değil. Sizin gibi bir insanın günahlarınızı affetmesi ya da Hz. İsa'nın günahları bağışlamak için çarmıha gerilmesi ya da bir Tanrı olduğu halde bir kimsenin e, ölmesi e, ölünce dünyanın herhangi bir eksikliğe yokluğa mahkum olmaması, yani olmayınca da Tanrı'nın hayatın düzeninin devam etmesi gibi akla ters bir sürü hususlar var. Maalesef onları yer yer örnek alan tasavvuf anlayışında da aklın böyle suçlanması, yok sayılması, fazil, aklı kullanmamayı daha marifet gibi görmek ciddi bir akılsızlıktır. Evet, ben böyle bir girişten sonra e, şu konuların üzerinde biraz durmak istiyorum. Akıl nedir? Akıllılık nedir? Akılcılık nedir? Akılsızlık nedir? Aklı nasıl kullanmak gerekir? E, aklın yeri neresidir? akılla vahiy ilişkisi ve aklın çarpıtılması, çelinmesi gibi konular. Evet. Hristiyanlığın aklı tümüyle yok sayması, kınayacak, eleştirecek, suçlayacak şekilde vurgulamasına tepki olarak yanlış yere aydınlanma çağı denilen, karanlıklardan başka bir karanlığı tercih eden Batı zihniyetinin yaklaşımı, determinizmi doğurdu. Evet. Determinizmle birlikte rasyonalizm öne çıktı. Rasyonalizm en yalın ifadeyle aklı putlaştırmak demektir. Akıldan daha üstün bir varlık görmemek Aklı her konuda ölçü kabul etmek demektir. Evet, rasyonalizm akılcılık diye de ifade edilebilir. Aklı, gerçeğin, hakikatin yegane kaynağı kabul eden bir görüştür. Vahye tepki olarak ortaya çıkmıştır. Vahyi tabi kabul etmez. Akıldan daha üstün, daha gerçek bir ölçü kabul edilmez. Evet ve rasyonelizm her türlü doğa üstü verileri tanımayan mucizeleri ve akla ters düşen ya da aklın kavrayamadığı ilgi alanına girmediği bütün öğretileri yok sayan bir inancın, bir yaklaşımın, bir felsefi akımın ismidir. Aslında ele aldığımızda iblisin bir akılcı bir varlık olduğunu ifade edebiliriz. Aklı yüceleştiren, aklı tek ölçü kabul eden, akıldan daha üstün bir varlığı aklın teslim olacağı bir varlığı kabul etmeyen bir yaklaşımı biz şeytanda, ibliste görüyoruz. Yani o Allah'ın emrine rağmen akıl yürüttü. vahiden daha ee, önemli olarak gördüğü aklı Allah'ın emrine e, muhalif olarak kullanmaya çalıştı. Ee, yani Allah'ın emri ona göre akla tersti. O yüzden de yapılmaması gerekiyordu. O, onun aklına göre e, e, ateş topraktan daha hayırlıydı. Kendisi de ateş olarak Adem'i de toprak olarak görüyordu. İşin maddi tarafı. Ee, ve e, bu akıl yürütmeyle e, vahyin geçersiz olduğu e, anlayışına gitti. Dolayısıyla e, akıl vahyin e, e, önderliğini, rehberliğini kabul etmezse şeytani bir akla dönüşür. İnsanın helakı, felaketi burada başlar. Buna aklı putlaştırma deriz. Akılcılık deriz. Şeytani bir akıl kullanma, yürütme deriz. Yani vahye rağmen akıl. Vahyin ölçüsünü kabul etmeyen bir anlayış. Bu noktada hırsızın da aklı vardır. Sarhoşun da aklı vardır. Kafirin de aklı vardır. Vardır da bunu kullanılması gerektiği gibi kullanmadıkları için, şeytanın kullandığı gibi kullandıkları için akıl kendilerine fayda getireceği halde ciddi manada zararlarına sebep olmuştur. Kullanmasını bilmedikleri için. Silahı da kullanmasını bilmezse insan fayda yerine zarar getirdiği gibi. Akıl da öyle. Akıl vahye tabi olmak, teslim olmak zorundadır. Çünkü aklı bir göze benzetirsek, göz ne kadar keskin olursa olsun, bir ışık olmadan bir şeyi göremez. E, akılda ne kadar keskin, kabiliyetli olursa olsun, e, vahye teslim olmadığı, vahyin kılavuzluğuna, onun ışığına, nuruna tabi olmadığı müddetçe e, hayırlı ve faydalı işler yapamaz. Yani insan e, aklını kullanmak zorundadır. Akıl da vahye uymak zorundadır. Evet. İşte buna akıllılık denir. Bir de aklı beğenmemek, aklı küçümsemek, akılsızlığı tercih etmek vardır ki Hristiyan zihniyetinde ve ondan etkilenen mistisizm de tasavvufta olduğu gibi. Evet. İkisi de aşırılıktır. Akılsızlık ve akılcılık akıllılıksa orta yoldur. Günümüzdeki çokça uygulanan anlayışla örneklendirirsem, akılcılık dünyayı ahirete tercih etmektir. Çünkü akıl dünyayı ilk planda görüyor ve basit menfaatlerini öne çıkartıyor. Dolayısıyla ahireti ertelemek, önemsememek geri plana, parantez içine almak, teferruat gibi görmek akılcılıktır. Dünyayı terk etmek, dünyayı terk ettiği için de imtihan alanını ihmal edip ahiretten de olmak akılsızlıktır. Akıllılıksa dünyayı ahiret için yaşamaya çalışmaktır. Ahiret gözlüğüyle dünyaya bakmaktır ahireti dünyaya önceliklemek ama dünyayı da ihmal etmemek ee, işte, akıllılıkla alakalıdır. İslam'da İslam devletinin koruması altında olan beş temel esastan bir tanesi aklın korunmasıdır. Aklın korunması için e, akla zarar verecek hususlardan neslin, insanların uzaklaştırılması e, içki gibi kötü alışkanlıklar gibi e, ve kitap e, ve kitapların esası olan Allah'ın kitabını okumak gibi aklı güçlendirecek, aklı takviye edecek özellikler e, başta devletin e, görevidir. Ve tabii ki diğer Müslümanların buna akıl emniyeti deriz. O yüzden içki, uyuşturucu, aklı çeldirici e, hususların yasaklanması İslam devletinin temel görevlerindendir. Çünkü akıl saptırılabilir, yönlendirilebilir, yanlış şekilde kullan kullanılabilir. Bunlar e, işte nasıl e, şiddetli bir hasta olunca bile insanın aklı yeterince e, çalışmayabilir. E, i̇nsanın bunalttığında aklı yeterince çalışmayabilir. Bundan daha önemlisi İçki geçici bir süreyle de olsa aklı e, devre dışı bırakır veya çoğunlukla işlemez yanlış işler hale getirir. Uyuşturucular daha bir belirgin ve kalıcı bir vaziyette akla zarar verir. Tabi aynı zamanda içki ve uyuşturucu gibi uyutucu e, hususların da e, akla zarar verdiğini söyleyebiliriz söz gelimi uyku hapı e, yutan insanın aklı e, şeyi e, aklını çalıştırması yeterli olmaz. Ama uyku hapından çok daha aklı çeldirici uyutucular vardır. Evet. Televizyonlar gibi, spor gibi, müzik gibi e, insanları uyutan hatta uyuşturan, akli melekelerini çalıştırmayan, e, yanlış çalıştıran e, unsurlar söz konusudur. Dolayısıyla akıl sağlığı yerinde olmama bir hastalık olduğu gibi insanın bu tür yanlış alışkanlıklarıyla da alakalıdır. Akıl hastalanır, kirlenir. Akıl hastası deriz. Aslında aklın kendisi hastalanmaz. Beyin hastalanır. Aklı kullanmayı başka unsurlardan dolayı beceremeyebilir insan. Kirlenince, hastalanınca onu vahile arındırmak gerekir. Hastalanmaması için de ile eğitmek, terbiye etmek icap eder. Evet, tedavisi vahiydir aslında. Meşhur bir söz vardır eskilerin ifade ettiği. Şeriatın izinde olmayan, onun emrinde olmayan akıl çamura batmış eşek gibidir. Debelendikçe batar yani aklı kullanmaya çalışır ama nasıl kullanacağını bilmediği için, hani çamura batan bir eşeğin çıkmak için e, çırpındığı bir durumda daha fazla çamurun içine gömülmesi gibi. E, evet, eşeğe benzetilmesi e, ben affedersiniz filan demedim. Çünkü Kur'an benzetiyor. Hem de hayvanların en şerlisine. Aklını kullanmayanların. Aklını şeriatın izinde kullanmayanların durumu, hayvanların en şerlisi, en kötüsü şeklinde ele alınır. Akıl nasıl yanlış kullanılır? Bir, zanlara, teorilere tabi olur. İki, taklit içerisinde olur. Kendi aklını kullanmaz, bir başkasının aklıyla devamlı iş yapar. Çocuklar için doğaldır çünkü aklı gelişmemiştir çocukların. Anneyi, babayı, hocayı taklit eder, ederler. Ama akıl bali olduğu zannedildiği halde insanların hala bir başkasının aklıyla, e devletin aklı, kalabalıkların aklı, şeyhin, hocanın, e ağanın, e kocanın aklıyla e hareket ederse, ee, o da aklını doğru kullanmamış olur. Evet, bu yönlerle insanlar e, aklını kullanmayan e, ve Kur'an'ın şiddetle e, eleştirdiği, suçladığı konumda olur. Aklını kullanmayanların üzerine pislik e, serpilir. Dolayısıyla e, Yunus Suresi 100. ayette ifade edildiği gibi onlar pislik üretirler e, ve ee, şirkin e, pislik olduğu gibi e, oraya doğru meylederler. Aklımızı doğru kullanmak için muhakkak e, mutlaka e, vahiyle aklı buluşturmak ve onun vahiyle irtibatını sağlamak gerekiyor. Evet. Aklın yeri e, konusunda da birkaç cümle söyleyeyim. E, ezanlar okunmaya başlandı, bitireceğim. Kur'an-ı Kerim'de aklın yeri olarak e, beyin gösterilmez. Onların gözleri var, onunla görmüyorlar. Onların kulakları var, onunla işitmiyorlar. Onların kalpleri var, onunla aklını kullanmıyorlar. Akletmiyorlar der Kur'an. وَهُمْ قُلُوبُنْ لَا يَعَقِلُونَ بِهَا e, Yaratan Allah aklın nerede olduğunu bilmez mi? E, beyinde olan akıl zeka deriz daha çok. Bu e, insanın ahiret e, huzuruna, dünyada e, insani özellikler ile e, Müslümanca yaşamasına giden yol değil, e, çıkarcı bir anlayışla e, insanların dünyevi ihtiyaçlarını daha çok karşılamaya götüren mekanik e, ve IQ ile sayılabilen, hesaplanabilen bir durum. E, durum arz eder. Kur'an-ı Kerim işte IQ'nun ne kadar olmasını hiç önemsemez. Kalpteki aklı önemser. Yani imanla bağlantılı olan, sevgiyle bağlantılı, merhametle bağlantılı, vicdanla bağlantılı olan, fıtratla bağlantılı olan aklı öne çıkartır. Batıda ikisini ayrı ayrı ele alırlar. Akılla efendim duyuları, akılla kalbi, hisleri e, hatta birbirlerine çatıştırırlar. Aklım böyle diyor, hislerimse şöyle istiyor. İslamsa vahdeti her şeyden öne çıkartır. E, tevhid zaten e, Allah'ı birlemektir ve insan bir bütün içerisindedir. E, his ayrı bir alanda, akıl ayrı bir alanda koşturmaz. Dolayısıyla akılla vicdanın birleşmesi kalpte olan e, aklın kalbe giren aklın öne çıkması söz konusudur Kur'an'da. O yüzden inşallah kalbimizle alakalı aklı, imanımızla alakalı olan aklı öne çıkartalım ve akıllıca davranalım. Akılsız ve akılcı davranmayı zül olarak ifade edelim. Ee, Rabbimiz e, aklımızı vahyin istikametinde doğru şekilde kullanan e, ve vahyi doğru bir şekilde anlayıp hayatımıza geçiren, Müslümanca yaşayıp, Müslümanca ölmeye gayret eden, Müslüman nesiller e, yetiştirmeye e, azmeden, e, şuurlu, akıllı insanlar eylesin hepimiz. Sübhaneke <gülüyor> Allahümme ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfurike ve tövbe bakır davana en elhamdülillah rabbil ale.